Sevgili dinleyenler, depresyon maalesef çağımızın en yaygın psikolojik sorunlarından biridir. Bireyin sosyal hayattan çekilmesi ve içe kapanması ön belirtilerde dikkat çeken durumlardır. Depresyon genellikle yetişkinlerin yaşayabileceği bir hastalıkmış gibi görülür. Ancak depresyon sadece yetişkinlik döneminde değil, çocukluk çağında da meydana gelebilir. Yapılan araştırmalar ve istatistiki veriler çocuklarda depresyona yakalanma riskinin ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor. Bu konu hakkında psikolog Dilan Ceren Çelen'le konuşacağız. Yapımcı arkadaşımız İbrahim Halil Şahin'in yaptığı söyleşiyi gelin birlikte dinleyelim. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün değerli bir konuğumuz var. Psikolog Dilan Ceren Çelen. Kendisiyle çocuklarda görülen depresyonları konuşacağız. Efendim çocuklarda görülen depresyon nedir? Erişkinlere göre farklı mıdır? Bu konuda neler söylersiniz? Öncelikle merhabalar. Çocuklarda ilbette depresyon görülüyor fakat biliyoruz ki depresyon bizim çağımızın hastalığı ama yalnızca yetişkinleri etkileyen bir durum değil. Son dönemlerde çocuklarda da depresyon vakalarını çok sık rastlayabiliyoruz. Ve özellikle çocuklarda saldırgan davranışlar sergileme, kendine zarar verme eğilimi, uyku bozuklukları, sebepsiz yere ağlama gibi durumlar tipik bulgular olarak karşımıza çıkıyor. Ve ebeveynler çocuklarda görülen ruh hastalıkları konusunda dikkatli olmalılar. Çünkü uzun süren üzüntü, stres durumları, depresyona sebep olabiliyor. Bu nedenle de depresyona yol açan faktörler için önlem alınması şart. Efendim çocuklarda... Depresyonu nasıl fark edebiliriz? Belirtiler nelerdir? Aslında her yaş grubunda depresyon belirtileri aynı olmuyor. Çünkü bebeklerde, çocuklarda, 2-7 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde belirtiler farklı farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela bebeklerde özellikle duygusal yoksunluk sebebiyle depresyon görülebiliyor. Ve bebeklerde dil, zeka ya da sosyal gelişim konusunda yavaşlama veya gecikme... İştah sorunları, çok sık ağlama gibi durumlarda bebeğin depresyonda olduğunun habercisi olabiliyor. Fakat bunun yanında 2-7 yaş arası çocuklarda görülen depresyon daha çok çocukların içgüdüsel davranışlarıyla ortaya çıkıyor. Yani stres, üzüntü yaşayan çocuklar, ağlama nöbetleri görülebiliyor, iştahsızlık, uykusuzluk, saldırgan davranışlar ya da söylenenin aksini yapma şeklinde davranışlarla ifade edebiliyoruz biz bu depresyonu. Fakat 7 yaş sonrasında yine değişiyor çünkü çocuk artık sosyal bir ortama giriyor, okul çağı çocuğu olmuş oluyor. Bu çocuklarda da derslerinde bir düşüş gözlemleyebiliyoruz biz ya da saldırgan davranışlar ön plana çıkabiliyor. E saldırgan davranışların sonucunda uyum problemleri yaşayan çocuk sosyal açıdan gerilemeye başlıyor ve ailesinde de olumsuz davranışlar sergileyebiliyor. Bu şekilde anlaşabiliriz. Efendim depresyonun nedenleri ve belirtilerini konuştuk. Özellikle aileler çocuklarının böyle bir çocuklarının hareketlerinde değişiklik olduğu zaman veya işte depresyona girdiğini nasıl gözlemleyebilirler, neler fark ederler? Öncelikle bizim ve ailelerin gözlemlediği bazı belirtiler elbette var. Örneğin konsantrasyon ve dikkat problemleri çok sık rastladığımız problemler arasında. Onun dışında öğrenme güçlüğü ve bu çocukların kendini değersiz görmeleri, Kendine güvende azalma, bunun sonucunda da aşırı heyecanlanma, çok sık ya da çabuk ağlama, alınganlık, çevreye karşı ilgisinde büyük bir azalma gözlemlenebilir. Yalnızlık hissi vardır bu çocuklarda ve sevilmediğini düşünüyor. Ders başarısında düşme görülüyor dedik. Ders başarısında ani bir düşüş gözlemlenebiliyor. Uyku bozuklukları, gece kabusları, alt ıslatmalar gözlemlenebiliyor. Mutsuz bir yüz ifadesi vardır bu çocuklarda. İştah değişiklikleri vardır, çok yeme ya da az yeme gibi. Karar vermede zorluk yaşayabilirler. Önceden zevk aldıkları aktiviteleri artık yapmamaya başlıyor bu çocuklar ve gelecekle ilgili karamsar düşünceleri ya da beklentisiz ev halleri gözlemlenebiliyor. Oyun oynamada, konuşmada azalmayı gözlemleyebiliyoruz. Kendine kızıyor, kendini beğenmiyor, çok çabuk sinirlenebiliyor. Ya da bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle çok sık hastalanabiliyor. Ama en önemlisi özellikle ergenlerde intihar düşünceleri gözlemlenebiliyor. Efendim aileler bu konuda neler yapabilir? Ailelere düşen görev nedir? Şimdi erken yaşta görülen depresyon çocuğun yetişkinlik dönemine de yansıyor. Aileler bazen önemsemiyorlar. Geçici bir durum olarak e, niselendirebiliyorlar. Fakat çocuk depresyonu beynin kimyasında da yapısal bozukluklar yol açıyor. Tabi bu genetik faktörlere de bağlı olabiliyor. Çocuğun bireysel özelliklerine de bağlı olabiliyor. Fakat bu durumla ilgili ailelerin göz ardı etmemesi gereken özellikler var. Az önce saydığım gibi derslerinde ani bozulmalar, aile-arkadaş sosyal ilişkilerinde düşüşler, aşırı stresli ve kaygılı olması çocuğun depresyonda olduğu mesajını verebiliyor. Ve bu belirtiler bir haftadan uzun sürüyorsa ailelerin mutlaka bir çocuk ya da ergen psikologundan destek almaları gerekiyor. Çünkü Erken tanı konulursa depresyonun kronikleşmesini önlüyoruz biz. Ve çocuğun duygu durum bozukluğu yaşamasını engelliyoruz. Çocuk sosyal açıdan ailesiyle ilişkilerinde bir işlev kaybına uğramamış oluyor ve dediğim gibi ergenlerde intihar düşünceleriyle baş edebilmiş oluyor. Bu anlamda ailelerin çocuklarını iyi tanımaları ve depresyon fark ettiklerinde hemen bir uzmandan destek almalarını öneriyoruz. Şimdi tedavi yöntemlerinde neler var da depresyonun tedavisinde ne gibi yöntemlere başvuruluyor? İlk olarak depresyonda olan çocuğun tedavisinde psikoterapiyi öneriyoruz. Tabii çocuğun zihinsel, duygusal gelişimine bağlı olarak da terapi yöntemlerinden oyun terapisi, bireysel terapi, bilişsel davranışçı terapi ya da aile terapisini öneriyoruz. Fakat bunun yanında terapide ailenin çok büyük bir rolü var ve çok büyük bir desteği var. Bu anlamda da çocuk ya da ergen ve ailesi depresyon hakkında bilgilendirilmeli. Bazen ilaç kullanımında görülebiliyor ama ilaç kullanımının yanında yine psikoterapiyi öneriyoruz. Çünkü psikoterapiyle beraber tedavide daha etkili sonuçlara varılabiliyor. Efendim ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Psikolog Dilan Ceren Çenen bizimle beraberdi. Çocuk depresyonu konusunda özellikle çocuklarda sıkça görülen depresyon üzerine önemli bilgiler aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Programımız müzikle devam ediyor. Sevgili dinleyenler günaydın Türkiye'de yine müzik zamanı. Şimdi Necmettin Yıldırım mikrofonlarımızda. Ne olursun güzelim sevsen beni diyecek. Müzemizin ardından günün hikayesi sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. sen beni bir gün öldüreceksin en sonunda sen beni en sonunda sen beni bir gün öldüreceksin Sen beni en sonumda sen beni dalgalandım da durdum koştum mu ardından yoruldum binlerce güzel to Aşık gibi sevmezsen Kardeş gibi sev beni Kardeş gibi sev beni Aşık gibi sevmezsen Sev beni, dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum, binlerce güzel gördüm de, Aa, en son sana vuruldum, en son sana vuruldum, dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Her şey güzel günler Yorularda gezintiye çıkan bir adam dinlenmek için yanı başına oturduğu bir ağacın dalında küçük bir kozanın varlığını fark etti. Koza ha açıldı ha açılacak gibiydi. Adam bunun bir kelebek kozası olduğunu tahmin ediyordu. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez diye düşündü ve kelebeğin dünya yüzü göreceği ilk dakikalarına şahit olmak istedi. Dakikalar dakikaları kovaladı, saatler geçmeye başladı ama henüz kelebeğin küçük bedeni o delikten çıkmadı. Sanki kozadaki kelebek dışarı çıkmak için çaba harcamaktan vazgeçmiş gibiydi. Bir süre daha sabırla bekledi. Ancak kozada bir hareket göremeyince kelebeğin elinden gelen her şeyi yaptığını ve artık yapabileceği bir şey kalmadığını düşünüp ona yardımcı olmaya karar verdi. Cebindeki küçük çakıyı çıkarıp kozadaki deliği bir cerrah titizliğiyle büyütmeye başladı. Böylece bir iki dakika içinde kelebek kolayca dışarıya çıkıverdi. Fakat bedeni kuru ve küçücük kanatları buruş buruştu. Adam kelebeği izlemeye devam etti. Çünkü kanatlarının her an açılıp genişleyeceğini ve narin bedenini taşıyacak kadar güçleneceğini umuyordu. Ama bunların hiçbiri olmadı. Kelebek hayatının geri kalanını kurumuş bir beden ve buruşmuş kanatlarla yerde sürünerek geçirdi. Ne kadar denese de asla uçamadı. Adamın bütün iyi niyetine ve yardımseverliğine rağmen anlayamadığı şey kozanın kısıtlayıcılığı ve buna karşılık kelebeğin daracık bir delikten dışarı çıkmak için gösterdiği çaba sonucu kozadan kurtulduğu anda geçirdiği sürecin onu kelebeğe dönüşüp uçmasını sağlamak için Yüce Allah'ın seçtiği özel bir yol olduğuydu. Bu çaba sonucu bedenindeki sıvı kuruyacak, kanatları güçlenecek ve kozadan çıktığı gibi uçmaya hazır hale gelecekti. Bu gerçeğin farkına vardığında hayatı boyu unutamayacağı bir şey de öğrenmişti artık adam. Evet, bazen hayatta tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey, göstermemiz gereken çabadır. Eğer Allah, hayatta herhangi bir çaba olmadan ilerlememize izin verseydi, o zaman bir anlamda eksik kalırdık. Olabileceğimiz kadar güçlenemezdik ve asla kendi kanatlarımızla uçamazdık.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 şey istemem beni hasretle kucakla başka bir şey istemem şey Ta bir şey. Günaydın Türkiye, Türkiye.